Kayandalar Esofya'nın duvarları, kubbesinin ağırlığı dolayısıyla, hem Doğu Roma döneminde, hem de Osmanlı döneminde dışa doğru açılma tehlikesi göstermiştir. Doğu ve Batı'daki esk sadırlarla genişletilmiş olan yarım kubbeler, yan neflerdeki sütunlar, onları birbirine bağlayan kemerler ve tunozlar ile ana kubbenin çeşitli yönlere baskısı karşılanmaya çalışılmış, ancak bunlar yeterli olmamıştır. Önce Doğu Romalılar, Ardından da Osmanlılar yapının dışından payandalar yaparak, kubbenin baskısını önlemişlerdir. Nimar Sinan, bu sorunu çözmek için, kubbeyi taşıyan payalar ve yan duvarlar arasındaki boşlukları kemerlerle takviye etmiş. Bunun yanı sıra ağır dayanak duvarları yaparak yapıyı destekleme yoluna gitmiştir. Ayrıca Doğu Roma döneminde yapılmış olan destek duvarları yeniden örülerek, taş muhafazalar içine alınmıştır. Ayasofya'nın 24 adet bayandası bulunmaktadır. Payandalardan bir kısmı tamamen Doğu Roma döneminde, bir kısmı Osmanlı döneminde yapılmıştır. Ayrıca payandaların bir kısmı Doğu Roma döneminde yapılıp Osmanlı döneminde müdahale görmüştür. Bu payandalardan 7 tanesi doğuda, 4 tanesi güneyde, 4 tanesi kuzeyde, 5 tanesi batıda ve diğer 4 tanesi de ağırlık kuleleri olarak yapıya desteklemektedir.